Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dinkalp insanlar günaydın. Hepinize bir kez daha 8.32 oldu saatimiz. Salı sabahında ve Modern Sabahlar'da Fire Öğünç ile aramıza katıldı. Oktay Demirci ile birlikte. Ne yaptınız Oktay? Çocuğu ne yaptınız? Ben Oktay'a söylüyorum genelde bu tip şeyler. Öncelikle günaydın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çocuk... İlk defa dün gece bizde kalmadı. Aa, tabii Deniz Atlas ilk defa işlerini yoluna koysun anladım kaderin babasının e, yanında kaldı. Artık e, her gece bir şanslı dinleyicimizde kalmak suretiyle e, birey çocuk, olarak yetişme yolunda bu çocuğu gidecek. el birliğiyle büyütcez diye ben yola çıkmıştım biliyorsun. Ben zaten dinleyicilerimize dedim siz bu çocuğu faire güvenerek mi yaptınız diye. Ya yani ama ben size güvenerek yaptım ve sonuç istediğimiz gibi de oldu beklentimizi karşıladı sağ olsunlar. Ee, dün ilk kez evet e, <gülüyor> evdi çıktı evde çıktı evdi çıktın ya, çocuğumuzu evde çıkarttık. E Faiz hikayeler Çocuğum, sende hikayeler ben de yiyor Arkadaşlar, mu güzel. <gülüyor> Çocuğunu içiyor <gülüyor> mu? Biz bir haftadır fire, <gülüyor> e, Deniz denizatlısı bebe ee, bebe e, tamamen bize bıraktığını her gece ve e, bıraktığını Şükür. dinleyicilerimizle paylaştık. Şükür. Ama anlam veremediğimiz şeyler var. Yani neden sabah gelip alıyorsun? <gülüyor> yani, hani hani. <gülüyor> Madem gece bırakıyorsunuz. Geceleri zor bize. galiba. Geceleri zor. Oktay gündüzleri çok tatlı. Geceleri zor. Bir de artık şey olsun istemiyorum. O da bireysel bir hayat yaşasın. Tamam. Ben küçüklükten o... itibaren. Tamam. Onu, onu onu onu cumartesi pazar zaten Almanya'da bize. 18 yaş sınırı var. Bende 6. 6, Gün. 6. 6 günde ben hemen artık şey diyeceğim. Artık kendi ayaklarının üstünde durması lazım. Benim e, yani doktorlara ben tanıştım böyle böyle yapıyor bizim bir arkadaş diye. Şey diyorlar çocuğu birey olarak yetiştireceksen en azından çocuk birey diyebilecek kadar büyüsün diyorlar yani. Diyor. Diyor mu birey? Yani bence demeye getiriyor en azından birey demeye getiriyor, birey, birey demeye getiriyor. Yani oç, falan tipi bir şeyler. Ayakları Arada üzerinde durur durması lazım diyordun. Duruyor mu? Hı -hı. Kendi ayakları <gülüyor> Doktorlar üzerinde. Doktorlar onu da söyledi. Ayakları de. büyük büyük zaten ya, G gayet. Yani evet. bence kendi ayakları üzerinde durmaya Yalnız hazır. Şey Durmuyorsa O kendi sorunu Kendi. <gülüyor> <te> <gülüyor> Yatışa geçmiş ya. Yemin ediyorum yani ayakları yemin el kadar bebeğin el Bana ka bana anlatma Fahir. <gülüyor> neredeyse 6 günün 4 gününü yani Abi gece o gündüz o diye ayırmazsan de. gün olarak ben beraber geçirdim yani. de zaten. çocukta en çok etkilendim neresi dersen hani kimi der ki ay bakışları bilmem ne falan ayaklar ayaklar ama ben bizimkilerden biliyorum ayaklar böyle biraz yumuk yumuk dururdu seninkiler baya pabuçlarım nerede gibi <gülüyor> yemin ediyorum öyle duruyor bir de Zerafeti bana çekmiş Evet ayakları. hakikaten sevgili dinleyiciler 15 yıllık yayın hayatımızda Bir şeyi öğrendiyseniz o da Fahir'in Ayaklarının çok beğenildiğidir ee, Sağ olsunlar ee, Yani buradan artık nereye teşekkür edeceğimi Bilemiyorum ama ayaklar aynı be Buna kadar mi? pek çok kişiyle konuştum, sohbet ettim <gülüyor> hayatım boyunca. Bu hiç kimseden öyle bir şey duymadım. Fahir oyuncu, <gülüyor> çok beğenirim doğrusu gibi. Ab, pek çok gereksiz, çok gereksiz konuşan arkadaşım, demonte sohbetler içinde bulunduğum <gülüyor> arkadaşlarım var. Bir kişi, bir kişi. Ama görenler, öyle görenler hakikaten. Aa, Benim... kaç defa dükkanda Fahir Bey yok mu bu gece? Ayaklarını göremeyecek miyiz diye geldiler. Ya ben özel sezon var. Ne sezon yemek yemizler ya ayağı görmediler. Vay keşke şey. Deniz Atas doğunca onun ayak izleri değil de o doğunca senin ayak izlerin olsaydı. <gülüyor> neredesin... Ve bala bala bulasaydık senin ayaklarını. <gülüyor> neredesin? Şanslı şeydir? olsun diyor. Balla olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da bebeleli. Ee, <gülüyor> Peçeteyle sildikten sonra da diğer hastanenin çöpünü atsaydık. <gülüyor> Çok karışık dünyamız. <gülüyor> Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz tekrar. Tebrik ediyoruz. Çok tüm teşekkür adına. Evet. Nedense dershaneler konusu bağlanmadan gelmedi yayına. Dershaneler evet. valla bağlandı. Bu artık... E... Sessizliğini korudun Sessizli o dönem. Evet. Yani sükunetimi ve... E... Fahir denge metan bulmaya metan çalışıyor netiz. falan evet. dediler. İki ben tarafa da var. oynuyor dediler. Bir yani... sen vardın bir de Melih Kökçek vardı. Hiç konuşmaya. Bu konuda mı? Yani, Doğru aslında Hakan sana... Şükür bile açıklama yaptı. Yani. Haksızlık etmek istemem Melih Kökçek'le. aynı cümle içerisinde... Şey yaparak ama yani. Olsun e... yok ben de seni biliyorsun yani stüdyomuza girmek için Melih Yücek <gülüyor> Seni seni telefonla aramamış mıydı? Arabisi, aynı doğru. cümle içinde bir kez daha kullandık. Doğru. Hoş geldiniz tekrar Hoş bulduk. Ne oldu dershani neye bağladık? Ben en son bıraktığımda şey diyordum yani. Onu sonra konuşalım mı bağlandı galiba? Tabii iki sene iki sene sonra. İki sene. ha ona Şu bakarız. seçimler geçene kadar yapmayalım günler. Fitne Ay. fitne konusu şu anda fitne gündemde. Fitne. Ay. Ha, araya fitne mi sokulmuş? Hmm, kimse fitne sokmasın dendi. Yani hiç fitne sokmadık değil mi biz? Ya yani sokmuş sayılır. Benim biz... çevremden de Olur mu ya kaç tane hashtag çıktı bizim programda? Hiç kullanılmayan ve hiçbir yere yazılmayan hashtagler. Doğru de... bir, bir hashtag oldu oldu yani. fitnecilik. 3-4 gün boyunca o da fitnecilik. Ama biz aldık gerekli dersi aldık değil mi? Bugünkü hashtagimiz de fitneyle gelen hashtag. <gülüyor> Evet mesela hep böyle Yalnız şöyle Fahir yani şey <gülüyor> yazılmasın falan gerek yok Ejtekle ilgili bir şey Ay öyle Bakalım e, Evet da, efendim haberlere bakalım Fahir sen gazete okuyor musun? Yemin ediyorum Sporuna ya. gidebiliyor musun? <gülüyor> sosyal hayatın Valla şöyle söyleyeyim Ege sosyal hayat sıfıra, sıfıra dayandı ibre Hiç haberim yok yemin ediyorum dışarı bile çıkmıyorum Nefes bile anlıyorum yeri geliyor Şimdi ben bir de şunu sormak çünkü istiyorum yani, evlat için. E, Çocuğun dünyaya gelmesi uzunca bir süreç Yedi. Geçen salı biz bir anda e, Fahir'in oğlu oldu diye bir haberle hmm. e, Tam yatmaya hazırlanırken Bir adam sıçradık Sen bilmiyor muydun bu 9 ay Çünkü hiç böyle ben, Pelin hamile çocuk bekliyoruz isim düşünüyoruz falan Bunlar hiç, hiç, konuşulmadı, hiç, konuşulmadı, hiç konuşulmadı yayında Hiç evet yani acaba... Vallahi bize de sürpriz oldu açıkçası Ege yani çok da yeri gelmişken... Sen de mi bilmiyordun yoksa bizden mi gizliyordun yani... Yok yok gizleme olur mu ben her şeyi Çünkü paydedim. burada konuşuldu Pelin hep çok ekmek yiyor çok ekmek yiyor falan diye bir dokuz e... ay bizi bir dolu şeyi öyle açıkladın yani. Yani iştahlıydı maşallah yani hakikaten... E... Ekmek göbeği dedim bu yani... Ekmek göbeği hayır bira da içmiyor çünkü ben desem ki bira göbeği bira da içmiyor. Saçma olacaktı evet. E, yani... Ama bize de gerçekten ummadık bu anda bir karın ağrısıyla başladı her şey. <gülüyor> bir anda, sen, senin mi Pelin'in? Pelin'in karnı Yok Pelin'in değil benim karnım ağrıyordu. Beni doktora götürdü. <gülüyor> doktor <gülüyor> bir baktı. Doktor, bu ne dedi? Ben dedim, çok etme yiyor dedim bu. Vatfı diyorsun dedisin. <gülüyor> Vatf tereyağını sürüp, sürüp diyor efendim. <gülüyor> Ondan sonra bu öyle deyince bu diye bahsediyorum yani. Ondan sonra doktor bir saniye falan demesiyle beraber sen orada su gel. Hemen oraya çıktı. Ne oluyor ben dedim. da yanınızda <gülüyor> su geldi dedin. Ha doğuma... Doğum şey. suymuş ben. Sonradan tabii öğrendi. Her şey bir anda çok sürpriz ve hazırlıksız da yakalandı. Evet hakikaten çok ya. Çok hazırlıksız. Neyse işte. Oysa ya, ben... hazırlıksız yakalandı çocuk. <gülüyor> evde belki bebek odası falan yapacaktı değil mi yani? Ben canım ben de hazırlıksız yakalandım ya. Sonuçta o... altı gün. Bugün bir hafta mı oldu? Bugün. Yok e, yok. Bu, bugün işte ilerleyen saatlerde olacak. Gece yarısında bir haftalık olacağız. Nereye bakıyorsun fail? Saate. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası çok saat var. Yani Mağlubakabı cevmiroğu orası. <gülüyor> Ay, çok güzel oldu, çok güzel oldu. İyi hazırlıksız olmasına rağmen e, dört dörtlük bir doktor Kotardık ve nefis bir nefis anestezi mi? uzmanıyla, değil mi evet. doktorumuzla, e, güzel bir şekilde karşılamış olduk. bağladık. O zaman isterseniz e, gündeme geçmeden önce bir şu reklam aramızı bir verelim aradan çıksın. Ondan önce şu güzel şarkıyı da dinleyelim Arctic Monkeys'den Why do you only call me when you're high? 103.1 Radio T'de. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oh, raw, raw, raw. Ne, ne, ne, ne, ne, Aynısını yapardık da sevgilim. Aynısını yapardık. Yaptım ben ya. Valla yaptım. yaptım. ya. İşte bu da kilit periye kapak olsun. Şurada Miles Cyrus var. Buyurun efendim. Dur biraz saçımı düzeltim önce. <gülüyor> Neler oluyor, neler bitiyor. Allah, ben şey, Mutfakta hakikaten... fitne, Fişur stüdyoda gıybet. Valla gıybet, hakikaten böyle e, bir hafta resmen şey girmiş araya. Ama fitneden uzak kaldım Fahir. Evet, Biz dağdı. neler çektik ya burada. Ya, neler, neler. Nasıl korudunuz kendinizi fitneden? yaşam alanına saklandık. Fitne, fitne, fitne, fitne Üstüncü diye. fitneler geçiyordu. Ah, ağladık, vardır. ağladık, ağladık. Ama birbirinize sıkı sıkı sarıldınız değil mi? Ama bir taraftan da fitne, odun taşımaktan da geri <gülüyor> durmadık. <gülüyor> Hakkını evet. verdik yani. Ay ne güzel oldu. Dadılar geldi. Dadılar geliyor. Dadılar. Bayramı. Dadılar. Ee, Dadılar zamanla hep az. Herhalde Ancak kimsenin kimseye bir şey diyecek. İyiceği yok herhalde. Yok. Benim zaten şu anda ceza ehliyetim olmadığı için çok rahatım. Biliyorsun. Yok biz onu konuştuk ya. Var <gülüyor> mı? Var diye konuştuk. <gülüyor> Var mı? Nasıl evet. ya? Abi bir, kırkım çıkıncaya kadar ben şey diyeyim miyim ya? Ceza ehliyetim yok. Öyle bir yok, şeyden, öyle bir şey sorumluluktan... Yok. A -a. Yok ya öyle bir Demek şey yok. Demek yanlış biliyormuşum. İşte bir de çocukla ilgili bilmediğiniz bir gerçek daha ortaya gün yüzüne çıktı. <gülüyor> Cambridge düşesi Kate Middleton'ın. Ay onların da bebeği vardı değil mi? Tabi gelecek yıl Avustralya'ya gidecekler. Ay o çocukla nasıl gidecekler ofta? Avustralya turnesine çıkacaklar. Ben başka An, bir şey. Bu gene konuşulmuş mıydı ya? Annesinin yanına yollamadı falan filan. İşte o yollamadı adam... evet. Ha. Konu bağlanmış gidiliyor. Anam ana ana ana ana ana ana ana ana annesi geliyor yani. E, Tabi daha doğrusu Annesi de beraber geliyor. Ama ne olarak geliyor? Dadı olarak geliyor. Dadı dadı o bir dadı diye geliyor. Aa, o şarkıyı söyleyerek gelmiş. Kimse bak, anlamamış. Kraliyet, ne oluyor ya? Yani falan. bak öbürünün öb şeyi ne derler kraliçe olarak. Öbür, öbürü kim ya? Öbürsü Öbürküsü yok. yani. <gülüyor> Öbürküsü. <gülüyor> Öbürküsü kim o? Öbürküsü Dünürü Kral. mü? <gülüyor> Dünürü. Kamilya'dan mı bahsediyorsun? Yok ya. Yok. Evet, Kamilya düşes. Kamilya'nın annalığı mı? E hiç şey kraliçe yok. Kraliçe mi? Ya, ama bir kraliçe, bir şey olarak geçiyor. Öbür yazık kadın dadı Kontenjanından geliyor. Ayıp be. Ayıp evet, be. Evet yani Royal dünürün bir ismi olması lazım. Royal Royal dünür işte Carol Middleton. Dürünes falan gibi. Carol Middleton. Dünürü ve Dürünes. Parantez içinde 58, Dürünes. Dürünes değil, Dünüres. Dünüres. <gülüyor> <Dünres. gülüyor> e, ne demiş? Geçmişle... E, Geçmişle gelecek yani? arasında köprü Prens, Bridge Together gibi mi? Prince William ve Prens bakıcılığını yapan... ...ve şu anda da George'un resmi dadısı olan... ...Jesse Webb, parantez içinde 71... Avustralya iyesine Ama Royal Dadı 70, onun da altında 70 kişi vardır ya 71 yaşında kadın çalıştırılır mı? Belki? Ayıp ama değil mi? Royal Çocuk Dadı. işçi çalıştırıldığında kızıyoruz bir şey demiyoruz Niye ya 71 o kadar şey değil ya Ya 70, 65 yaş sınır var ya Oktay Diyor, o kadın Neyde? bir kere bile kucağına almamıştır ben İngiltere sana İngiltere'de yok mu? öyle mi? Onu yap. Bunu... Şöyle alacaksınız nasıl kucağını diyor. O Peki... senin e, emeklilik dediğin Gerzen Kinshan'da Almanya'da 65 yaşında emekli iyi İngilt... Peki bir şey Almanya'da soracağım. İngiltere. Bu teknikler sürekli değişmiyor mu kardeşim? 71 yaşında kadın. E kendini önce... yeniliyordur. Hizmet içi eğitim diye bir şey var demiş. Jesse Webb. <Gülüyor> Valla 71. Ha, hakikaten. <gülüyor> Yeniliyorum kendimi demiş. E bu kadın bile yattı mı ya? Kimle? Kimle değil ne sürede ne, ne ara diye sorsan daha güzel bir cevap verir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben abi ne çocuklarla aynı yatakta yan yana uyuyorlarmış. Onu mu soruyorsun? Ayrıca William'la Herolden sonra. Royal dadı olarak ne görev yaptı? Onu diyorum ben yattı derken. Yatış yani. Hakikaten yatış. Ya vardır yine kraliyet ailesinin. 20 sene yattı yani. Olsa o. biliriz. Dünya bile bunlar saklamıyor ki. Ya sonuç olarak bu kraliyet ailesinin kedisi Kusu bilmem nesi hepsi vardır. Bu. Onlar da doğruyor. Royal da Onlar Onlar da böyle du, duran bir takım. Durdukları yer oluyor yani sen doğru, doğru. siz herkesi bizim ülkedeki gibi düşünmeyin ya doğru yani alman yatış gibi geldi lezzetli Vallahi. çalışıyorlar ondan sonra çalışmadıkları zaman lezzetli royal kadrosundan tıkır tıkır o maaşını kadın. 20 30 sene almayı bildi kadın dedi de yaptığınızda bakmadık mı dedi doğru şu anda yani. yalnız Jessie Web e, hanfendi emektar e, dadıları Avustralya gezine davet edilmemiş e, <gülüyor> daha doğrusu katılamayacağını ben bundan sonra saray ahalisi gibi sesler <gülüyor> Katılamayacağını bildirmiş ama yani o şeyi geldiğim yaşlıyım yoruluyorum. Kayınvalisi gelsin diye öyle bir açıklamada yapmış olabilir. Ha. Yani çünkü herkesten çok şey tabi canım yani herkesten çok şey biliyordur bu kadın. Ben T size söylediğim üstünde baskı kurmak suretiyle kraliyet ailesinde. Çaresin da mı tit, E tabi. Yok artık yaş... canım olur mu? Charles'ın Charles dadısı 284 Çıklısın yaşında mı? geçen doğru. sene vefat Olacak etti. Olur canım Charles'ın dadısı. Doğru. Charles ya. zaten 171 yaşında. Kraliçe Elizabeth'in zaten. Charles'ın çocuğu, çocuğu gibi ya bu. Bu dadı. Charles'ın... Charles'la aynı yaşıt ya bakılır mı? Gerçi arkadaşıdır bence Charles'ın. Ya Charles evet. Devrem yani. demiş. <gülüyor> devrem. Bu da benim devrem diye kraliyeti işe soktu yani. Bakabilecek mi peki ya annesi? Bakamıyorum demiş. <gülüyor> Kate Middleton'ın annesi. Bakar ya. ya. Çünkü alışkın değildir şimdi kadın. Sadece Avustralya'ya beraber gidelim diye böyle... Senin vizen yok mu? Var. Bence daha iyi bir isim düşünemiyorum şu anda. Aslında İngilizcem var. İngilizcem var. var. Çok güzel Rapsınla Vizen var. Ya. Girersin. Daha Bakayım. ne olacak? Kraliyet ailesine yatkınlığım var. Biliyorsun Burada, kimin kim olduğunu biliyorsun. Bundan önce şey var mı? Tecrüben var mı? Var. 6 gecelik bir tecrüben altı var. 6 gecelik benden. Zaten bunun bir yerde senin yani referans ben olurum referans. Ya da olan çocuğu tecrübesi o da ayrı bir şey yani. İstiyorlarsa arasın. O olan çocuğu gazlı olur diye girersin. Bir de büyük. Daha büyük yani, değil mi? Daha, daha büyük, büyük. Tabii daha. Sana da daha, daha kolay. Rahat Oktay. Büyük. Bir... Ele gelir. <gülüyor> Ele gelir. Valla yani 3'e 5'e böyle. Yaz beni referansları. Fahir Önce. Heyfi Fahir Önce ya. Şimdi bir aile faciasına yol açmasın Oktay, benim bu başvurum ya. Anne Gaga kartını verir sana. Tamam. Ben şirketten geliyorum dersin daha güven verici olur. Faturamı çok... isteyeceğim diye düşündüm sen başlarken Yok yok şirketten geliyorum deyince daha güzel Tabi bir yere bağlısın yani Yerin belli yurdun belli vergi çünkü, numaram var yani. Tabi abi çünkü yani laletten biri de gidebilir Şirketten tabii, falan tabii. olmayan 50 ta Şirket Şirket bin önemli. tane adam var yani Şirket çok önemli o Ben şirketten geliyorum diyeceksin Yalnız yol parası isteyeceksin her gün İngiltere, Türkiye Taksi parası mı? Yani işte Uçak kartı taksi Taksiyi tercih ederim <gülüyor> <gülüyor> Arkasına da şey basacak mıyım kartın? Niye belge şey arasında? Ka kaşımızı tabii yani bas, mı bas, bas. Kesin, bas. ne olur ne olmaz hadi hadi şey ben sürekli e, fatura alacağım için belge belge de diyebilirsin Hı -hı. fatura alacağım için bunu lütfen kaydedin kraliyet ailesinin şeyine kaydetsinler bilgisayarına please, fatura see, şeyine please, please insert de <gülüyor> coin diyeceksin insert the coin <gülüyor> to continue diyeceksin tamam ya çok mantıklı bana biraz mantıklı geldi bu Bitti gitti Oktay çok rahat. Çok Ve ben sana söyleyeyim geleceğin garanti İşte anda... senden iş isterlerse... Yok ben yani gelecek garantisi peşinde değilim Fahir. Yanlış 3 saat yol gidip geliyorum her gün ders. Çok zor oluyor. Bana da çok zor oluyor. Başka yerden beni istiyorlar. Yani <gülüyor> isterseniz yani başka yerden istiyorlar. Ben ayrıca şey yol parası da isteyeceğim değil mi? Yani her, şey, her şey hariç artı yol parası. Artı yol diyeceksin. Her şey artı yol. Öyle everything plus... Cumartesi mesela olacak mı? Ha? Cumartesi. Cumartesi gelemiyorum ben dersin. İşimizin vermiyor mu diye. Bir saniye. Bunları İngilizce. Bu, bu adamın İngilizcesi iyi dedik de o kadar da iyi değil. Hayır. Yani. Cumartesi biliyor musun? Satürde'yi. Hah. güzel. Oktay hiç bir şeyi şunu şöyle diyeceksin diye öğretmiyor. Sana kaç defa bana mı güvendin diyecekti. Dikleşmeden dik dur. <gülüyor> evet. Bir türlü onu sana söyleyemediğim için 6 gün. Ama bak işime geldi Ege. İşine ee, geldi. Sana da bir yani bilezik oldu. Konuda yani? altın evet, bilezik yani, bakıcılık. Resmen... Şey oldu. Oktay ben sana hiç şey yapar mıyım ya? Saturday. Saturday diyeceğim. Şey. <gülüyor> Aferin. Bak. Saturday no desen. Oktay bir şey söyleyeyim mi? Bunu... What about Saturday diyeceğim ben? Dövme yaptırsana. Neyi? Satür... Saturday diye dövme yaptırsana. <gülüyor> Çok hoş. Sırtını <gülüyor> dönersin. Eee ne yaparsınız? <gülüyor> Saturday. Gide gözün abim kıslanma bitti gitti işte. Niye yaptırdınız bu dövmeyi? O kadar uzun bir hikayesi <gülüyor> var ki diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Çok uzun bir hikayesi var ve hikaye bittiğinde de bir mantığa oturmuyor dersin. Ay hayırlı uğurlu olsun. Kraliyet ailesi Bunlar mutlu. Bunlar 10 gün gidecek. 10 gün, gün gidilmez gün. ya. 10 gün gidilmez. Avustralya mı? Evet. Tur diyorlar ya? Tur Turla gitmişler. <gülüyor> o sen tur neysen tur ne değil. Törnün. Bak. Nasıl var ya bu çocuğu bir gitmeden önce tekrar sen. Ne diyorsun Anadolu Lisesi'ne yedekten de girsen İngilizcen iyi. Bu çocuğu evet, al bir tekrar bilgilerini diyor? tazeleme hanımı da. Turn diyor ya o da turne diye dedi turn dönmek ya turn <gülüyor> bu hayır yayındayız sağda. sen cezai ehliyet yok belgesine. Hayır. Ben onu ona ona güveniyorum ya. Ona güveniyorum ya. Bir şey ya, birisi gelirse şey onu gösteririz diye. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Biz o şeyiz. Buradan cezai <gülüyor> ehliyetimiz yok onu göster. Bugün <gülüyor> olmasın ya. Bugün ya. Bugün olmasın mı? Bugün olmasın olmasın. Olsun mu olmasın mı? Ben onu istediğini bile anlamadım var <gülüyor> şu anda. Almasın almasın Bugün. Kolombiya'da olmasın. pasta yapılmış. O daha önce kokain kol... pastası mı? <gülüyor> Hiç konuşmadığımız pasta vardı ya dünyanın en büyük pastası yapılmış. Kolombiya'da biliyorsunuz Kesin Güney içine Amerika. kokain koydular. Ben size söyleyeyim. Güney Amerika başka bir... meraklı böyle büyük şeylere biliyorsunuz. Kom kompil ee, Kolombiya'da da pasta olabilir. Lır. Kolombiya başkanı şey demiş ülkemizin başka bir şeyle gündeme gelmesi bizi çok heyecanlandırdı. Neyle gündeme gelsin? Değilim. Yok yok. Hep uyuşturucuyla geleceğine. Hep uyuşturucuyla geliyor. Pastayla gelsin. Pasta. Spordaki kabiliyetleriyle gelsin. Ha, ben de bile bak o pastayı uyuşturucu içine koymak için yaptılar diye bir şey. Yani nasıl Maalesef, artık özdeşleştiğiyse hep ön yargı. Yani, ya, Büyük Gerçekten büyük pastaysa içine laboratuvarı da kurarlar. 180 kişinin e, rahat rahat beraber... yaşayabileceği belirliğiyle <gülüyor> <gülüyor> hazırladığı bir pasta. E, i̇ki bin kilogram un. İki bin kilo şeker dakika, 30 bin olsun. yumurtadan kaç metre pasta çıkar? Bir dakika. İki bin. Böyle uzunlamasına un. İki bin şeker mi? Uzun bir dikdörtgen şeklini düşünün. İki şeker Hayır en sevmediğim pasta şekli. Ne yapsınlar abi kaç Mozaik metre? Mozaik pasta mı? Uzunlamasına pasta. Rulo pasta. Mı? Rulo, yani rulo iki mi? bin kilorda yeşil krema kullanılmış. Yeşil, yeşil krema mı? Üstü yeşil. Ha, bu Affedersin de bu Kolombiyalıların da affedersin de yani şimdi hakikaten bir şey demek istemiyorum hadi zevksiz adam ya. zevksiz. Kolombiya bayrağında yeşil var mı? Bakayım. Yok, Yok ben beyaz Kolombiya bayrağı. O oradan da tutturamadılar. E, Kolombiya bayrağı ben beyazmış. Bıcırman dedi. Ya bugün cezayi insanın vallahi demek ki ceza ehliyetinin olmaması. Biz çıkaramaz mıyız ya günlük... cezayi Bir günlük? Ya galiba inançla ilgili bir şey bu ceza ehliyetin olmaması. Rahatmış. Değil? Ben onu anladım. Sen sadece... tamam ben, ben bir biliyorum ne geldedim. yapacağım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Yeni bir saatin başından bir kez daha günaydın diyelim hepinize ve gündeme dönelim. Buyursunlar gündemimiz efendim. Gündemimiz belli. E, <gülüyor> gündemimiz belli. Ben biraz uzak kaldığım için kendi gündemim. Benim gündemimde mesela diyetler falanlar falanlar var. Ya yani şimdi Fahri hem cezaya ehliyetin yok hem kendi gündemin var. <gülüyor> çok yani çalışmasında <gülüyor> çok kolay <gülüyor> bir adam değilsin yani. <gülüyor> yani ne yapayım abi ne yapayım? Bugünlük yani hiç matır yok 14 senenin çocuklar? <gülüyor> Bugünlük mü kendi gündemin o, var? Vallahi hayır benim soracağım bugünlük mü cezai ehliyetin yok? Bence esas sorun. Aslında bana kalsa benim en kırkım çıkıncaya kadar benim cezai ehliyetim yuh. Yok. ama. Yuh, tamam. onu yuf dediğiniz için zaten oha diyenler vardı sen ne zissin gene. Bu adam iki saat oha falan diye söylüyor. Ee, tamam bugünlük olsun. Yani sizi kıracak değilim. Sonuçta orada orta noktada buluşalım. Bence, bugünlük benim cezai ehliyetim olmasın. Bu konunun açılması yol kapandı yani. Tamam yani, yarın, yarın yarın, yarın Yer başka ben... ülkeye uyanacağız değil mi? Ay sen bir de kendini böyle bir yörüntücü pozisyonuna koy. Bir adam geliyor sana. Efendim ben tecrübeli bir radyocuyum. Ee, nelerden bahsediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim ceza ehliyetim olmadığından <gülüyor> serbestimdir. Bir, bir radyocu da Kendi aradım. gündemimle gelirim efendim. <gülüyor> bir radyocu kendi da... gündemimle çalışırım. aradığımız en büyük özellik diyerek ben hemen tutarım. <gülüyor> ee... Yakasından tutarım. Tamam ne istiyorsunuz o zaman şöyle yapalım peki hayır, ona bugün, da varım Bugünü engel olacak bir şey değil bugüne bu en, tamam, bak. sonuçta biz bunu biliyor muyduk? Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> o yüzden mecburuz şu anda şey Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım bakın siz beni dinleyin muhterem yine ortak noktada buluşalım Hı. Bugün Nasıl benim ceza ehliyetim yok tamam bu konuda bir sıkıntı var mı? Yok yok herhalde valla bak kafa kafasını <gülüyor> öyle salladığı için yok değil, herhalde o o kabul edildi. Şey. Tamam. Bak, demokrasi sonuçta bu değil mi? Evet bile. sizin gündeminize de varım. Sizin gündeminize de varım diyor. Resmen bir müzakere şeyi olmuş adam. Yani Osmanlı sen kendi olmuş. gündemini getireceksin ama bizim gündemimiz, daha doğrusu dünya gündemine de hayır demiyorsun. Dünya gündemi asla hayır demiyorum. Bu konuda size güvenim tam. O zaman zaten bu işler karşılıklı güvenle olacağı için bence okeydir yani. <gülüyor> Oktay sana okeyse okey diyelim. Devam Bana edelim da okey. Benim aklıma sadece e, kendi gündemiyle gelen bir başka birileri olup fitne sokmak isteyenler olabilir. Evet, Bana hayır. da fitne gibi geldi. Aramıza. Fitneye hayır hashtag ile bugün. Fitneye odun taşımayalım. Güzel. Hashtag. Odunla gelen fitne diye hashtagimiz odunla gelen fitne diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam Abi, buyurun buyurun önce sizin gündeminizden başlayalım. Ya benim gündemim ne olacak benim gündemim belli yani ben böyle bir hafta sonra özgürlüğe salı verilmiş adeta yani böyle hani zincirlerini kopartmış o e, gökyüzüyle ilk kez tanışmış bir mahkumun bir zindandaki bir mahkumun. Oktay şimdi zindan deyince direkt dansçına gideceğim mi ama gitmiyorum. <gülüyor> Ben, ben gidip geliyorum. <gülüyor> gidip geliyorum zaten Fahir. Sen canma. Yani şey <gülüyor> Rahat ol. Kafası şey olmasın insanlar. Ya biz sabah sabah bunu çekmek zorunda. Mıyız? Fahir 40 yaşın altı için dançını bir açıklar mısın ne oldu? <gülüyor> Hatta dançını açıklamışken bir de e, ağzın değmişken bir de Morsel'i açıklar mısın? Ben, tabii. Şimdi 40 yaş altı için açıklıyorum. Hatta Hı -hı. şöyle söyleyeyim 40, 35 6 için açıklıyorum. Dançın İngilizce bilenler çok iyi, gayet iyi bilirler. Zindan demek. Ama tabii ki durduk yere nereden çıktı? Bak yıllar önce evvelisi televizyonda bir paket program satılıyor bu paket program dediğimiz hafıza programı. Hafıza programı evet. Kimdi bu programı yapan? Ee, Melik Duyar. Melik Duyar. İngilizceyi ee, kolay öğren. İngilizceyi kolay öğrenme ve dehşet hafızanızda insanları şaşkına çevirin diye böyle bir e, kampanya vardı. Ve o kampanyada mesela İngilizceyi nasıl öğreniyorsun? Bir kelime öğreniyorsun. Hemen çıkartıyor orada. Tançın hemen orada nereden aklımızda tutacağız? Zindandaki bir mahkumun elindeki kaşıkla. Ee, duvarlara o, o demirlere parmaklıklara. vurması, parmaklıklara vurup dan ve çın seslerini çıkartması. -çı. Çünkü duvara vurursa tok tok tık, tık. olur. O, tok tok da bir şey demek değil. Şey. Mesela bunun bir tekrar geri gelmiş. Bu poster. Mesela morsel. Morsel. Morsel ne demek? Pop Mor... pop po, post diyordun. Poster Posterity mi söylüyorsun? Posterity söylüyor. Bir de e, revenue. Revenue. <gülüyor> Evet, ee, onlar da bilgi, hepsi bilgi yığılması yığılması. Onu açmak revenue'da hiç unutmadığımız yani sistemin ne kadar güzel sağlam kurulu olduğu buradan belli. Biz de unutmadık. Revenue'da revani satan bir adam tek gelirim bu diyordu. <gülüyor> Bundan da revenue'tü. Ya yani mor sel de mor bir sel her tarafı geliyor, yakıyor, yıkıyor, dağıtıyordu. Ve ve, ve yani bu işte hani Morsel dediğimiz yiyecek lokmaları kalmıyordu insanlara o lokma insanlar bir lokmaya muhtaç hale geliyorlardı ve neler neler neler neler <gülüyor> çocuklar işte bunlar İngilizce ıı, ve tarihi bir araya getirdik yakın şeydi. tarihi bir araya getirdik yani, ne oldu nasıl geldi buraya ya bileyim, bu adam dedi, ya. dedi çünkü fire durup dururken bizde programımızda yankılanan bir saçma ses daha Danchin olmasın da diye da demedi ya zindan dedi zindan galiba zindan dedi bu dançına gider dedi sonra kendisi döndü ben de hani Direksiyon adam. başında olan adam var. Zindan nasıl dançına gitti diye düşünüp kaza yapmasın diye bir açıklasın diye. Bu doğru. adam doğru. Bu adam doğru, doğru dedim. Doğru. Bu adama dikkat. Bu adam maşallah her şeyi zehir gibi. Bana tek başıma bu ikiliye dikkat demenizi istiyorum. <gülüyor> ya tek başına arkadan bu ikiliye dikkat. Bu adam acayip bir şey olmuş ya. Ne yaptınız aranızda? Nasıl bir iletişim kuruldu? Nasıl bir hale geldiniz? Bir haftada bilmiyorum ama çok güzel. Maestro diyorum ben buna. Profesyoneller gibiydik. Valla maestro diyorum. Yönetiyor ya adam resmen böyle tık tık tık bütün taşlar yerine oturdu. Ben niye geldim bu konuya gene? Ne Bak, bileyim, zindan zindan diyordun Fahir. Hatta zindan dedin Fahir. Valla oradan kafada gidik ya. İyice kafada gitti benim valla. E, normal bugün cezai ehliyetin yok. iyi <gülüyor> <Ayy>, ben de <gülüyor> benim de dilime dolandı. Onun cezai ehliyetinin olmaması. Ay, i̇yi tamam o zaman sen bir gündem aç da ben oradan şey yapayım. Zindan ya. diyordum Fahir açtın gündemi. Sen söyledin de evet açtırdın gündemi O şimdi baktığın zindanla ilgili hiçbir şey yok mu? Bulamadın mı haberi? Hiçbir şey yok. Zindanla ilgili bir şey yok. O konuya nereden geldi onu bilmiyorum. Burada diyetmiyet var. ya bal, bal diyeti var. değil maili gazetesinin e, bal diyetini şey yapıyor. Gece yatmadan bal yiyin diyor. ne diyoruz ne diyoruz. Yani... Böyle ben de, tuhaf ben, tuhaf şeyler ben de bıraktım kendimi ya adamın gündemi var diye ben bir şey şey yapmadım ki böyle ha, bakıyorum ağzıma çok hızlı değişen bir gündem olduğundan tabii yani çok, o, ben, o ayak uydurması zordur biraz bana o zaman biraz gündem için şey yapalım istersen bir gündem toplantısı yapalım tamam güzel tamam, öyle yapalım. Mantık, şey yapalım editör toplantısını şimdi yapalım mı iyi hadi onu yapalım bari <gülüyor> <gülüyor> canım, sen bir bahçe çaktin. çal o da editör toplantı yani bir şarkı çalarken sevgili dinleyiciler biz, biz müsaadenizle editör yani toplantıya gidiyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıbrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. Editoryal toplantımızdan çıktık ve sıcağı sıcağına haberlerle stüdyomuza vardık. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, çok bence bundan sonra bunu her gün editorial toplantı hiç aksatmadan devam ettirelim abi. Çok iyi. Çok iyi yani. Çok verimli. Zaten gündem yoğun. Ee, ondan ayıklıyoruz. Resmen süzgecin üstünde kalanlar değil mi? De programımız var. Çünkü ayıklamadan stüdyoya girdiğimizde bir anda kendimizi fitneye odun taşırken buluyoruz. Evet yani o e, ben de fitne asla bu saatten sonra odun taşıyan olmak istemiyorum. Iki, iki Odunun kendisi olmayı tercih ederim. iki hashtagimiz var bugün sevgili dinleyiciler. Hiç kullanmadığımız lütfen siz de kullanmayın. <gülüyor> ee, hashtagle, şey, gelen fitne o, odunla gelen fitne ve fitne ile gelen odun. Bu iki eşte dönüşümlü Aman. olarak birbirine, kullanmayın. <gülüyor> Birbirini karıştırmayın. Ve Ayova'ya gidelim isterseniz. Ayova! <gülüyor> Ayova Üniversitesi'nde Ayova biliyorsunuz Kızılderililerin Türk olduğunun en net ispatı. Yani. Bunun olduğu yer. Sonuçta ovaya bakmış, ay evet. gibi oradan Ayova demişler. Teşekkür ederim diyerek doktorasını aldı. Bir şey soracağım. Fayseri cezai ehliyetinin olmaması belgeni. Başka biri kullanabiliyor mu? Abi belki ya yapanlar var. O yüzden <gülüyor> ona ben bir şey diyemem yani. Sonuçta Başka. sen istesen sen sana da veririm yani. Bu adam neye güvenerek böyle uzun uzun anlattı Ayoba Üniversitesi'ni. Bilim insanları... Kızılderililerin insanlar... Türk olduğuna inanmıyor musun? Oktay hakikaten yani gelsin o zaman yani bunu nasıl açıklayacaklar onu bilemiyorum yani. Kızılderililer gelsin bunu açıklasın. Ayo evrensiz ben yani bilim insanı bir daha bak, bir daha söylemiyor mu? Lafı, lafı çevirdi gene. bana net ya. bir şey söyle. Kızıldır Türk olduğuna inanmıyor musun kardeşim? <gülüyor> yayında yayında evrensiz ben şu anda üstüme gelinmeye başlandı. Ya hakikaten oktay yıllardır ben de merak ediyorum inanıyor musun inanmıyor musun ya? <gülüyor> <gülüyor> Fena oldum ben ya bir çıkayım. Bir, bir çıkma. Abi kızıl deliller sanki... Not edildi. <gülüyor> çıkma aman oktay ne yapıyorsun? Bir dakika, bir... Bir şey... çıksın, çıksın ya tamam da. çıksın. Bir Şey diyeceğim oktay. Kızıl deliller Türk mü değil mi? Onu söyle bana. Yani evet Iowa'ya ispatından yola çıkarak Iowa örneğinden yola çıkarak mı? Evet Şöyle söyleyeyim Bir gün Türk olacaklar Bir Benim, gün Türk olacaklar Şu yani sorulara bugün... cevap ver Ay'a çıkıldığına inanıyor musun? İnanmıyor musun? Ona inanıyorum canım Ona inanıyorsun Oo, o belli. Peki Kızılderililerin Türk olduğuna inanıyor musun? İnanmıyor musun? Bir gün olacaklarına inanıyorum ha. Ama şu anda hepsi ha. Hepsi ha. değil Şu anda kızıl Kızılderililer var Benim Ayla. de Kızılderililer arkadaşlarım var diyeceksin Var tabi Aferin ee, nesnelere, özellikle yemeklere dokunan, tadan, etrafa saçan pasaklı çocuklar dünya hakkında daha çok şey biliyor. Ve daha fazla bilgi toplayabiliyorlar. Dokunarak yani öyle, öğreniyorlar çünkü. E, tertipli, düzenli çocuklardan daha iyi. Hemen gelişim. yeni hashtagimiz dokunmayla gelen bilgi. Bunu lütfen kullanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Masa başında yüksek bir sandalyeye oturtulan e, 16 aylık 72 çocuk. 16 aylık mı? Ben Hı -hı. nasıl 16 ay bekleyeceğim şimdi Oktay? Yani lütfen verdiğin haberde beni... Uygulanabilir anda... bir şey olsun. Resmen dışarıda bıraktım seni. Yani evet. Yani resmen ben şu anda 16 aylık evladı olmadığı 16 için... 16 aylık kaç oluyor? Bir... Tamam işte senin kadar oluyor. Senin kadar oluyor. Ben Olur. araştırmanın göbeğindeyim şu anda. Yani burada demek ki senin kime odun taşıdığın belli. Fitne'ye. <gülüyor> evet bu da fitne. 72 çocuk Gittiniz mi siz bu araştırmaya Gittik Tamam bir şey soracağım 72 Bedava çocuk Beni Selin Geri kalan 71 kişi kim Bulmuştum Bunlar işte açıklansın abi. Bu listeler açıklansın Sağdan sonra bu, Hepsi sağdan kayıtlıdır sonra. ya Muhtarlıklardan alabilirsin İyi sağlıktan alabilirsin Senin şu öğrendiğin şeylerin Hepsinin bir torbada olması Bana bazen o kadar Bir cümlede sağlık diyor Hepsini bir torbada saklıyor adam Aynı torbada saklıyor Benim Mesela... tek torbam vardır ay pardon bir <gülüyor> iki torbam vardır <gülüyor> bir bayramlık bir idamlı <gülüyor> Çocukların önünde ne Bine varmış bavul, peki bavul var zaten ben sende de, de mi bavul var var Çocukların önünde işte şey konuyor ya makas yemek e, ha diş değil budayı mı yapmışlar öyle şey değil şey, ya yok yok şey konuyor şey yumurta var diş ne zaman yapacağız oğluna diş mı bizimkisi vallahi hepsi tekmili birden çıktı yani nasıl yapılıyor ya diş budayı diş budayında iğrenç bir şey yapılıyor budaylaşı denilen Buğday tamam. yaşı. Kimsenin yemediği ama adet yerine olsun diye yapılması Kayneti gereken de yok bir şey. Kayseri'de galiba. Var. Suyla mı evet. yapaz gibi bir şey. Kuskusla mı yapılıyor? Yok yok buğday. Budayla. Buğdayla. Yarma. Bildiğin yarma buğdayla mı? Yarma. E. Ondan sonra yere çeşitli objeler koyuyorsun. Yani evde ne varsa durumuna göre iPad, makas, Bilmiyorum. makas, iPad. Ondan sonra Araba, araba mesela. araba seçti mesela şoför olabilecek. Arabanın anahtarını koyuyorsun. Şey Veya galerici olacak. Yani. Ne oluyor peki ondan sonra? Ondan Oradan mesela... sonra çocuğu mesleğe yönlendirmeye başlayacak. Çocuk onlardan Çocuk geliniyor. makas çekti, onu terziliğe yönlendirelim. Ya ona göre neyse, ne olacağına dair hoş sohbetler. Ne, ne zaman oluyor peki bu, diş çıkardığı zaman mı oluyor? Diş ondan İlk buğdayı dişle gibi. beraber İlk diş, diş budayı dönemi gelir. Yoksa diş buğdayı yapmazsan mesleksiz bir çocuk oluyor He, Yani biliyorsun ondan sonra iş iş işsizler abi ordusuna abi. katılmış Yani mesela ülkemizde kaç milyon işsiz var Valla en son galiba 20 20 milyon mu Ya bu işte düşün 20 milyon kişinin diş buğdayı yapılmamış Yapılmamış yani, Yapılsaydı Diş ve iş arasındaki ilişki Kızılderilerin Türk olduğuna inanmıyorsun <gülüyor> Dişle iş arasındaki ilişkiye mi demeyin olmuş da yani 20 milyon insanın diş buğdayı yapılmamış Sen Sizin bu diş buğdayınız bu diş hediye mi ya senin de mi çocuğun oldu Oktay yani gene <gülüyor> benim belgede du tahrifat Durup dururken duruyor. başkasının Dokunulmazlık kartını kullandı <gülüyor> Kullanılabiliyor diye. dendi Ben onu bu sekansın başında sordum Diş Telefonumuz 210-30-30 Bu yani sağdan soldan duymalarla aslında ben birebir iki defada uygulamış bir adamım ama gene de çok hakim değilim biraz. Kim uyguluyor? Uygulamış. Bir geliyorsun eve uygulanmış bir Ailenin büyükleri geliyor işte. Yere seriliyor şeyler. Hayır makas falan ne yapılıyor? Ben onu yapıyorum. Makas şey da şöyle yapıyor. Makas. Ay makası tutmasın makası gözüne girer diye. Bu yüzden zaten ülkemizde terzilik giderek tamam, şey oluyor. Tamam o, o şey de sen, neyi soruyoruz dinleyicilerimiz? Diş buğdayı nedir? Nasıl yapılır? Tamam. Faydaları nelerdir? Maka ne, bize maka ne en belirli şey makas ya. Niye makas yani? O ben makas... De makaron diyeceksin zannettim. Makaron. Daha sohbetlerden fırtınada <gülüyor> tak ilaveyi koydum çektim. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Diş buğdayında pişirilen şeyin de ne olduğunu. Diş haşlı mıydı Bir onun? de ne ne yeniyor mu? Ben vallahi hatırlamıyorum. Ye yedirilmeye çalışılıyor. Ay alabilirsin falan diyor. Siz selinde de yaptınız mı Hı, diş yaptık. buğdayını? <gülüyor> Valla helal olsun ya. Genelde o tip buğdaylar ilk çocuk için yapılıyormuş. Mesela, Mesela anahtar seçti. Temlakçı olacak. Anahtar mı? Günaydın efendim. <gülüyor> merhabalar günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağan ben. Çağın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı çocuğunuz? Ilgili çocuğunuz var mı Çağan Bey? Çocuğunuz var mı? Yok çocuğum yok. Siz kendi Ama... tecrübelerinizden mi aktaracaksınız yani kendi çocukluğunuzdan? Tabii benim çok fazla kuzenim var. Bir ha. hatırlıyorum o serono, seromoniye. Evet nasıl? Ve çocuğa kravat takılır bir kere takım elbise giydirilir. Çok çirkinmiş evet. ya. Neyse çok ki bizim çekelim. kız çocukları vardı ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet, cüce gibi <gülüyor> bir çocuk görmedim. Çocuklarım ilginç şeyler olabilir. Ee, Kıza yapılmıyor da olabilir ya. Bak onu, onu hiç düşünmüyorum. Niye bilmiyorum. öyle ayrımcılık yaptınız ya? Onların da dişi diş değil hepsi, mi? Yok yok hepsine yapılıyor ya. Hepsine, hepsine yapılıyor. yapılıyor hepsine. Ee, neyse tamam kravat evet. takıyorlar çocuklara tatü gibi. Kravat takıyorlar. Herkes... Salonda yerini alıyor yere... Bir çember şeklinde miyiz? Mu? Hangi pozisyondayız? Ay şeklinde miyiz, Çember miyiz? Ne oluşturuyoruz orada? Saf mı oluşturuyor? Yani nasıl? televizyon izler gibi ama Televizyona bakılmıyor o tarafa bakılıyor hmm, Anladım tamam, tamam. O, o Yerde dönüş, bir dönüş, tane battaniye üstünde objeler Tabii heh, heh, Neler tabii. var fix olanlar? En belirgin olanları cetvel Makas, kalem Ben mesela cetveli seçmişim Halen daha böyle söylenir Bizim oğlan da jetveli seçtiydi. O yüzden mühendis oldu falan diye. Aa mühendis Abi, mi oluruz? Demek ki doğru. Peki bir şey evet. soracağım Çağbey. Kızıl delilerin Türk olduğuna inanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle öyleler. Heh. Bak çünkü jetveli. Onu o inanan, yani, inanan Kızıl delilerin Türk olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Yani hepsi Çok mi önemli. öyle? Ben bir kısmının sonradan olacağını düşünüyorum ner için değil diyorlar. Evet peki. Çan Bey çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Cetvel makas ederim. kalem. Makas. Şimdi o zaman cetveli seçen mühendis oluyor. Makası seçen. Makası seçen psikopat oluyor. Terzi veya Terzi, şey oluyor. Yani makasla... Cerrah da olabilir. Makas mı? Makasla cerrahlık olur mu ya? O zaman bisturi konurdu abi. Makas çok tehlikeli çocuk. Makas bir makas... de kalem. Kalem koyunca... kalem koyunca. Kalem koyunca. Kalem seçince daha Kalem daha erbabı. Yazar. Yazar. Memur. Özel veya kalem oluyor. Spor tutucu. Çünkü o da kalem kullanır. Bayi olur. Günaydın efendim. Günaydın meyvah. Hoş geldiniz efendi. Kimle görüşüyoruz? İrem Al. İrem hanım var. katıldınız mı son zamanlarda diş buğdayına? Evet evet katıldım yeni bir bebek oldu da apartmanda ona katılmıştım. Hı hı anlatın bize lütfen ayrıntıları. Ee, şimdi bu burada hastalar sanırım. ya yani haslamaydı çünkü. Üzerine nohut da koymuşlardı. Belki o, eksik koy... almıştır şeyleri yani yeterli bu, çok kişi gelecek. Buğday yetmez. Ne var evde diye nohut da ilave etmiş olabilirler. Belki yüzden... zenginlikten, belki öyle hani, eksiklikten. Zenginlikten Ona, sizi, ten, buğdayın yapamadık. içine nohut koyar. <gülüyor> öyle yerdik. <gülüyor> evet. Üzerine her türlü şey kuruyemişlerinin hepsi konuyormuş. Siz işte aşure, yani. aşure mi yediniz? Onu... Hayır ya. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Gerçekten öyleydi. Ya. Belki bunların şeyi farklıydı. Adeti. Bunlar dediğiniz sevgili komşularınız. Kızıl miydi komşularınız? Bunlardı. Hayır değil. Peki evet. Kızıl Derellilerin <gülüyor> Türk olduğuna inanıyor musunuz İrem Hanım? Bu sorduklarımıza cevap verin. Kızıl Türk olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Ben her şeyin inanırım Türkler konusunda. Yani İşte duymak istediğimiz cevap. Buyurun efendim. Sonra Çeşitli kuruyemişler. Ne çeşit vardı? Oğlan çocuğu muydu, kız çocuğu muydu İrem Hanım? Erkek. Oğlan Erkek. demezsek erkekti. O nasıl nezih? Kavas değilmişlerse. Zetval makası bu ama makası seçen cerrah olurmuş. Siz yanlış biliyorsunuz. Dün düşünüyordum. E tamam ya. söyledik ki onu cerrah onu... dedik ya. Cerrah dedik onu. Ah şurayı erken duymamız herhalde kızım. Iyi. <gülüyor> i̇yi iyi, iyi tam. O işte cerrah şey oluyormuş. Kalem. Kalem Büt ne oluyormuş? Er halde yazar mazar oluyor herhalde. Er halde. zor da herhalde. Ay, yazar edeyim. ya da mazar dedi. Anlam <gülüyor> yaramadım. Yaramadım anlamlandırdım o yüzden söylüyorum. Peki İrem Teşekkür ediyoruz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Anlamlandırmalarınız anladım. için. Sağ olun. Hoşçakalın. Valla makas herhalde bu diş buğdayı aleti çıktığında en etkileyici ev aleti evet. makastı. Değil mi? Tabii, bir zamanlar biliyorsun düğmenin çok... E, düğmeli diye şarkı, şarkı yazılıyor. Yani düğmeli çok etkileyici bir şey. Çıt çıt. Hayır. Dizine. Yani gerçekten son teknoloji bir şeydi. Evet, 3 ee... tane obje olsun öyle tane. yapacağız. Ama ne shopçeydi ne kadar şeymiş ya başka bir şey yok mu ya yani, bir mesele. Yok işte ben onu anlamadım zaten. Dişbudayı yani şey bende buda yani ya da yolda yani daha doğrusu içine yağ diş koyduğum budayınla... dişbudayında bir şey var mı? Yani suyla haşlayıp üstüne kurayım Sen yemeği da... mi merak ediyorsun? Yani acıktın oradaki. Hadi. <gülüyor> <Acıktın gülüyor> Biraz. <mi acıktın>? <gülüyor> Biraz ya dişbudayında zıvam. <gülüyor> ya da orada bebek artık çocuk ee, dişini çıkaran Olayın kahramanı herhalde evde ne bulursa ona göre kendi mesleğini Durum seçiyorum. Göre, Makası olmayıp da mesela gidip mutfaktan bir şey alan, bardak alan çocuk da vardır herhalde. Işte, Şunu alayım götüreyim falan filan diye. Benim bir şeyim onu bir bu. çeşitlendirmek, bir şey yapmak lazım. Bir niye öyle psikopat aletler, bıçak falan da konuyordu benim. Tabi kasap. Yani zaten fix 2-3 meslek var. Kasap, terzi. Cep telefonu satıcısı. İşte Biz de telefon koyduk valla. E ben şey diyemiyorum dedim onu. İletişimci. Ya da de cep telefonu bayi. Yani, yani bunun bu, başka bir şeyi yok. Makastan cerrah olduğunu inanıyorsunuz o da kızılderilerin Türk olduğuna mı inanmıyorsunuz? O da doğru abi. Gelsinler bunu açıklasınlar. İyi e, o zaman bu saatin de sonuna getirdin yok, yani. Yok biz başka bir şey konuşuyorduk. Ne? Nereden geldik Oktay? Ne konuşuyorduk? Ne? Ha 71, bebek 72, 71 bebek. bebek. 72 bebek derken bu noktaları getirdin Ya Pasaklı çocuk daha iyi oluyormuş o. Oh. Kirlenmek yani da daha sonuçta. çok öğreniyormuş, daha çabuk öğreniyormuş. Ee, ondan sonra daha şek şekilli algılıyorum demiş. <gülüyor> Şekil yapıyorum demiş. Dünyayı şekilli algılıyorum demiş. demiş. Demiyor. Şekille gelen algı #heştegimiz bu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Lale Sarıoğlu ben. Lale Hanım hoş geldiniz. Var mı çocuğunuz hoş Lale, Lale Hanım? Çocuğum yok. Çok fazla yeğenim var. Hı hı. Allah Allah ee, evet. Birkaç sene önce de bir diş budayı yaptık ona. Diş buğdayı ayinliğinde katıldınız. Evet. Aynen. Eskisi gibi değil ama şimdi artık modernleşti o işler. Nasıl biraz tarif eder misiniz? Mesela şimdi artık mikrofon koyuyorlar çocukların önüne. Mikrofon mu? Makas da falan olmuyor tabii. Evet. Doğru, biz de koyduk olsun, evde. Kamera koyuyor, işte on işte fotoğrafçı mı olur, artist mi olur, ne olur, bir öyle şeyler. Baya normal, yani böyle bir ev gibi bir şey yapıyor yani o, yor aslında. Tabii ki orada baya böyle diziyorlar. Ahsa çocuk hangisi? i̇şte, hangisini ister? Hangisini seçti sizin çocuğu? Bizimki işte teyzesinin kızı mikrofonu seçti. Mikrofonu seçti. Gelsin burada başlasın hemen. <gülüyor> tamam, ben geleyim ondan önce obur yene kadar. Diş buda gelen adalet <gülüyor> diyoruz hashtag'imiz bu. Bize daha komik bir şey var. O buğdayın içine şey koyuyorlar bile altın bir Alt. tane. Evet. Ne kadar? Yani? Çeyrek. Çeyrek mi? mi? Vallahi artık gönüllerim... Durum ona geliyor. Yoksa, ha, yoksa yenmiyor ya. değil mi o? Peki. Yenmiyor o yapılan... Birinin bir bir bir bir kasesinden boyu, çıkıyordu değil mi? Evet aynen öyle. O çıkan kişi de işte şey oluyor. Ne? ne? O ne oluyor? E, bilmiyorum ona ne Ebe şeymiyor. mi? Şirve <gülüyor> gibi bir şey oluyor herhalde. Yani. Altının <gülüyor> sahibi oluyor işte. benim hesaplarıma Altını göre. Altının ama çocuğun da işte şeyse... Okul masraflarını <gülüyor> o karşılıyor. Zannetmiyorum herhalde ama Size yani çıktı mı yani. hiç altın? Yok iki tane yedim. ikisinden de çıkmadı. Ay bir de ona. Yazık, altın kıyam, bulacağım diye mi yedin? Lezzetli bir şey mi? O nasıl bir şey? Yani tadı nasıl? Altın koyuyorlar ya. içine ya yensin diye. Nasıl, ne olabilir Fahir? <gülüyor> yani, Daha ne olsun diyorsun? Hiç e mesela ama... köftenin içine altın konur mu? Zaten yedir. Artık aşureye benzer bir şey yapıyorlar zaten onu O yüzden tadı da kötü olmuyor. Ha, yani şey tatlı Şekerliydi diyorsunuz. siz. Şey, şekerliydi evet. Yarma, şeker. Başka? Yarma. Aa, her şey vardı de Demin yok, arayan yok. bayanın söylediği gibi. Demin iki arayan bayan. İşte... Bayan demiyoruz yalnız. Arayan bayan. <gülüyor> orada baya. demiyoruz bayan demiyoruz. <gülüyor> Hanımcığım söylediği gibi ona şeyler falan da koyuyorlar. Yemiş ve mi? Yemiş, nar vesaire. Bayağı aşure gibi yapıyorlar yani. Peki afiyet olsun efendim. Bir kez daha. Hayırlı e, hanım çok teşekkür ederim. Hayırlı hanım bir şey soralım mı? Siz e, Kızıl Delillerin Türk olduğuna inanıyor musunuz? Kesin. Kesin. Kesinlikle. Kesin Kesin olsun size. teşekkür. Biz Hepimiz biz <gülüyor> <Hepimiz> Kızıl <Kızılderili. gülüyor> <gülüyor> Bize her yer Iowa diyoruz ve artık reklam ama yani gidilen cevaba ulaşıldı programı. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.50 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Diş ile ilgili pek çok bilgi geldi dinleyicilerimizden. Sağolsun. Herkes hasretmiş ya. Ne ee... var mı? Dişe dokunur bir şey varsa... Ee, pek çok yorum var Günsela Hanım'dan demiş. Yorum var. İlkin Hanım demiş ki çocuklara pedagogdan önce yetişkinlere psikolog lazım demiş. Kesin bilgi demiş. Günaydın A efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Ekin. Ekin Bey hoş geldiniz. Neredesiniz Ekin. şu anda? Şu anda otik kapısının hemen annesindeyim. Niye güldünüz? Efendim? Ne Yok, oldu Gelip sizi şey alalım mı onu mu seyrediyorsun? Sinir ben... sinir bozukluğu mu var? Arka kapıdan giriyorsunuz ondan mı? Aa biz yayını mı aradık yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Siz nereye aradınız? Rektörlüğe mü aramışsınız? Yok yok biz radyo'yu aradık da e, direkt herhalde yayını aradık sanırım. Direkt yayına Sonra bağladık sizi mıydı? evet. <gülüyor> şu anda yayındayız. Hadi ya. <gülüyor> olsun. Çok kötü, olmuş bu. Çok kötü oldu. Olsun, olsun. Radyo söyleyeceğiniz her o şeyi zaman, bize de söyleyebilirsiniz. O zaman madem şu anda yayındayım herhalde. Evet, şu anda. Şu anda değilsiniz artık. <gülüyor> Baktık yani <gülüyor> <gülüyor> bu halinizle yayına çıkaramayacağız. Yani yayındasınız? yayındasınız. <gülüyor> evet, o zaman ya biz Selçuk Üniversitesi'nden geldik de. Aa, hoş ha geldin, hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz radyoda çalışıyoruz. Biz de Radyo Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Radyonuz hakkında bilgi isteyecektik. Bir, bir, bir kısa bir belgeselimiz. Telefonumuzu verelim siz isterseniz. 2230 <gülüyor> <gülüyor> 2130 30. 30. <gülüyor> 30, 30 radyo radyomuzun telefonu. özelliği biz direkt açarız telefonları ve direkt yayına çıkarsınız ee, yani işte, öyle. Biz nizamiye'den geçirmiyorlar bizi. Gelirseniz çok. Iyi o yüzden. Sizin adınız yani. neydi? Ekin. Ha Ekin, Ekin Bey. Bey, Konya'lı mısınız siz? Hayır hayır, Ankaralıyım. Ha, Ankaralısınız. Selçuk Üniversitesi'nden geldiniz. Evet. Aha. Hakim olabildiniz peki Konya adetlerine? Mesela diş budayı e, da törenlerinde yapılan yemeğe gölle deniyormuş. Hediye Hanım bize bildirmiş Konya'da. Öyle bir evet. şeyden bilginiz var mı? Evet, biliyorum. Bir de bamya çorbaları var. Bilirim konulardan bahsedebilirim diyorsunuz haklısınız. <gülüyor> ya yani evet. ilk önce bir ekimeyi içeri aldırmak içeri ya. aldıralım da ondan sonra isterseniz sohbeti şey yapalım. Siz ne evet, yapmaya siz geldiniz şey buraya? Diyeyim, benim babam rektör Biz değil. Buraya e, sizin sizlerle e, ufak röportajlar yapmaya bir de kısa bir belgeselim çekmeye geldik. Peki efendim. İyi o zaman kolay kısa gelsin ben. diyelim size. Biz kapıya gelelim Bizim zaten hayatımızın büyük bir kısmı kapıda geçiyor. Orada. <gülüyor> <Siz> hangi <gülüyor> kapıdasınız bu arada? Şu anda biz bu... E Gepevinaz Eskişehir yolu üzerinde He. bir ana kapı herhalde. Ana kapı. ana kapıdasınız tamam. A. A1 kapı. a kapı. A1 kapısı. İyi <gülüyor> En zor da girilmesi kapı odur. Kolaylıkla yani şansla giriyorsunuz. <gülüyor> eee herhalde siz arkadaşlarınız bilmiyordur içeride. yanın yan, yanınızda mı şey belgesi, ÖSS belgesi, sonuç belgesi falan. Onların pek faydası yok. yok? Ha, hayır onlar yanınızda. Onlar, ya. onlar yok. olaydı <gülüyor> onlar kolay oluyordu da giriş. <gülüyor> Neyse bir bakacağız artık tekrar. Şimdi şöyle o nizamiyedeki arkadaşlar ya ne yapalım ne edelim falan benim kimlik vardı diye cüzdanı açın böyle para kısmını gösterin orada bir 20 falan bir şey gösterin şey olur yardımcı olur nerede var bu ya 20 falan. liranız üstünüzde bozuk yoksa gönderelim kapıya <Gülüyor> vallahi biz içeri aldırabiliriz çok memnun oluruz ya da şey deyin siz de soğukta bekliyorsunuz böyle bir çorba falan nerede ya? içeriz diye böyle bir şey yapın Bence de çok iyi Bunları bir deneyin. Olmadı, biz bir, bir daha deney... sizi şey. Yapalım. Bu bamya çorbası fikri güzel. Yani oradan yürüyebilirsiniz Ekin Yani bamya çorbası olsa yani, da içsek. Şey, Hocam, var mı tabi. burada bamya çorbası içebileceğimiz bir yer falan? Olsa da içseydik ne güzel. Beraber içelim. Buyurun beraber olsun. Konya'dan geliyorum ben bamya çorbası. Her şey bamya çorbası. Bence bamya bamya çorbasını açmayacak kapı. <gülüyor> oradan oradan yürüyün yani. Beki doğru... iyi şanslar diliyoruz Ekin Bey. Görüşmek üzere. Şaka. Sağ, sağ olun. Doğru yoldasınız. Görüşürüz. Aynen. Doğru. Oradan dümdüz devam edin. Doğru yoldasınız. <gülüyor> <gülüyor> Ay ee, şifreler açıklanmış şifreler hangi şifreler 1960 e... Oktay, bir telefon daha çok gerilere gittik buyurun. biraz güncelle devam edelim tamam, günaydın efendim günaydın yani şu düdük sesi için Oktay'ın kalbini kırdık ya ben bence değmedi hayır şu anda tekrar evet diye döneceksiniz ben çok içim acıyor ben yine konuşurum da içim acıyor ya. Ozan nokta evet seni dinliyoruz ama bir telefonumuz Günaydın efendim Kimle görüşürüz efendim? Hediye ben Hediye Hanım hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk nasılsınız Teşekkür ederiz siz nasılsınız Vallahi iyiyim ne yapayım Böyle hemen konu kapanmadan arayayım dedim İyi Hediye hanım da biz e, dinleyicilerimize de söyleyelim Böyle bir hukuk bölümü yapacağız programımızın içinde Çünkü küçük bir bahşirde fark ettik ki Hukuka insanımız aç aç, aç aç Hak hukuk gak guguk diye bir <gülüyor> Düşemeyiz ne, ne olacaktı bilmiyoruz. Olur yakın evet. zamanda yapacağız ama şimdi e, diğer Kızım, uzmanlık gölle, alanı. Evet, ben diğer Görle için aradım uzmanlık alanı ona. Tweeti, tweeti, Konya izliyordu. gelenekleri miydi diğer? Biz, Konya geleneği. Evet. Ve üzülerek şunu fark ettim Çocuğum 3,5 yaşında ve diş buzguru buğdayı yapmadım Ağzı inci, ağzı inci gibi dişlerle hakikaten. dolu Ve bir buğdayı bile yapılmamış Siz nasıl evet. bir anasınız artık Herhalde ben asker evet. uğurlamasıyla diş buğdayını aynı anda düşündüm <gülüyor> Yalnız yani, cimrilik, cimrilik var çünkü cimrilik. biraz Demek ki ondan Ama şöyle bir şey var Eliye Hanım yani Konya'da çok meşhur bir laf vardır ee, diş buğdayı için hiçbir zaman geç değildir diye. Ee, <gülüyor> o yüzden yani önemli olan niyettir diye. Ki Konya'da bu her konu üzerinde söylenebilecek <gülüyor> bir laftır. Bizi o, nasip tabii Konyamızda. güzel bir lafı, o, o yüzden yani o zaman nasip olmamış ee, bugün 3,5 yaşında olan e, Ali'ye, Ali Ali Melek Yavrunuz Ali'ye yapabilirsiniz. Hiç şey yapmayın yani. Dur ben biraz Hayır. ters ters konuşayım. Hadi siz sosyetiksiniz. <gülüyor> ama hiç Konya'daki anneler babalar oradaki aile büyükleri de hadi kızım hadi kızım diye şey yapmadılar yani mı? Yani şöyle oldu. Şimdi ben programı dinlerken bir annem aradı. Aklıma geldi. Anne biz Ali'ye diş buğdayı yaptık mı diye. Yalnız yo, bir bulgur diyorsunuz yapmadım. bir buğday diyorsunuz. Evet, Onu fark evet. etti. Biz de o yüzden. Yani hani şey yapamıyorum. Ee, aradım sordum. Ee, yo yapmadık dedi. Nasıl olur böyle Hı. bir büyük hata? Nasıl olur dedim. Nasıl Bu çocuk ne olacak büyüyünce dedim. Al işte Böyle 20 bir milyon sizden biri olacak. Yani Öyle yalnız değil sonuçta. Yani işte yani yapmamışız işte ama artık. artık Hayır, şimdi artık aklı da eriyor ya. çocuğun. Bunun hesabını sorsa yeri Elini makasa uzatacak. Hangisinin özlük hakları daha iyi diye şey yapacak. Daha da zor bir diş budayı oldu. İlk ettiğin kelimeymiş ya. Özlük hakları zaten. Öyle bir laf ettikten sonra zaten diş budayı düşer. Düşer. Yapamam yani. Ama bir de dişi geç çıktı. Herhalde ondan dolayı biz bir şey yaptık. de sıkıntılı çıktı. Belki de o dönem hani böyle. Çok sıkıntı olmadı da herhalde geç çıktı. Herhalde ondan böyle. Siz yanlış şey merak saldınız. Yani orada acaba büyüyünce ne olacak fikri yerine bu çocuğun dişin niye <gülüyor> çıktı? Ona takıldınız. Yanlış bir ebeveyn <gülüyor> her zaman çıkar. Önemli olan çocuğun bir Olabilir. altın bileziği olmasın. Hemen bu diş bulgarında bulgarı. Bak bir bulgu bulgu bulgu diyorsun <gülüyor> tamam, ama valla Hediye Hanım ya. söylüyorum hemen kapatıyorum. Bir şey söyleyeceğiz. Hayır daha duruşmanız evet. var da bir soru daha soracağız biz size bu arada. yani Hemen evet, kapatmayın. Siz söyleyin. Biz sormasak tamam, çünkü söylüyorum. Hakim Bey soracak. E, bu diş dayını, evet. Biz normalde haşlıyoruz gerçekten de bu hani ııı hmm. O, o, değil. Bulgur değil. Şey. Bulgur değil de rahat <gülüyor> Hadi bulgur değil. ama <gülüyor> bulguru kaynatırlar diye de hoş bir şey Onu var. Onu evet. haşlıyoruz. Nohutu da haşlıyoruz. İkisini böyle karıştırıyoruz. Tamam. Evet. Hani bu hani haşlanmış mısır var ya. şimdi evet, evet, gibi evet. İçine de tuzlu sattık koyup böyle normal e, şey olarak çerez olarak yiyoruz. Çerez. Yani bilmiyorum. Konya'da yani annem babam Konya'da olduğu için Konya'da böyle yapılıyor. Vallahi, o, zaman o zaman sizin de dediğiniz tam tuzlu bir şey yani değil mi? Hiç şey aşureyle benzer tarafı yok. Yok yok alakası yok. tamamen ben dediğim gibi şu hani e, mısırdan satılıyor vardısa. Hı hı. Onların Buddha'yı şeklin düşün. Bakın bir göl, gölle olduğunu bilmiyordum valla. Evet Konya yani, yolunda öyle. Evet. Anda. Ben bir ben bilmiyordum. Yani yenildiğini biliyor muydun? Ne ne yapıldı ne? Yenildiğini yani böyle bir şey. Onu yiyin, kaynatıp mi? atıyoruz manyak biz. ki bunu kim yer dedin. Yani herhalde... Valla evet ondan da <gülüyor> ama sonra şey oldu ya bir gözümde canlandı. Evet, o kadar Peki, bu Sadece hiç yemediğim için bir duygusal bağ kurmamışım. Diş buğdayı gününde mi yapılan bir şey yoksa Hayır, böyle yani arada normal, bir gölle yapılır normal. mı? Normal ee, arada bir yani canımız istediği zaman yapıyorduk eskiden yani ben tabii bekarken yapıyorduk. Bekartı yani canımız bu tür şeyler öyle. mi çekiyordu? Anne bir <gülüyor> <Annemi> gölge edek <gülüyor> mi? Gölle yapak Hayır, mı? Hayır ama şöyle de oluyordu şimdi hatırladım hani... E... Konya Doğanengisar'a gittiğimiz zaman ben küçükken hani bunu bu, bu, bulgur yapmak için haşlıyorlar ya. Hüseyin'in bu bulgura bağlandı tamam evet. <gülüyor> Ama öyle o buğdayı bulgur yapmak için haşlıyorlar ya işte evet. o esnada da yiyorduk hani. Esnasında diyor. Yani. Peki bu gölle <gülüyor> edilir mi yapılır mı? Mesela şey mi denir gölle ettim mi denir gölle döktürdüm mü denir? <gülüyor> Gölle, gölle patlattın mı? Fosik yani gibi. ne yaptım denir herhalde? Yani en fazla haşladım denir. Yani make bilmiyorum. me do mu mu diyorsun? Yani make yani me do mu yani? Ya, o mu öyle bir şey? <gülüyor> Demek ki ettim yani. Gölge, ettim. Gölle ettim. Gölle ettim. Gölle, gölle ettim. Peki gölle son bir soru. Program bitmeden Buyurun. bu hakim soracak. Yoksa Kızılderililerin Türk olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Hediye. İnanıyorum. mükemmel bir gül olacak.